ardından yeniden merhaba. Ben Şenay Aydemir. Kadraj'da e, bu sezonda birlikte olacağız. E, vizyona giren filmleri, festivallerde ve sinema dünyasında yaşanan gelişmeleri e, yıl boyunca e, birlikte değerlendireceğiz. E, bu uzun e, aradan sonra e, birçok festival oldu. Ankara, İstanbul e, ve Adana Film Festivali. Adana'da festivaller oldu. Birçok yeni film vizyona girdi. Birçok film Bekirli deniyor. Ee, o beklenen filmlerden bir tanesi de bugünden itibaren sinemalarda yeni e, Behzat Ç filmi e, Ankara'ya yanıyor. E, bildiğiniz gibi zaten e, Behzat Ç önce roman olarak e, Emrah Serbis'in romanı olarak e, büyük ilgi görmüştü. Sonra televizyon misinde dönüştürüldü. Aynı ilgi orada devam etti. E, <gülüyor> Gerekirse bir katil bulacaksınız bana. Suikastin, Orta bir takım gizli servislerle bağlantısı olduğuna dair bir açıklama yapmamızın... ...yerinde olacağını tenahatindeydi. Malumiyetçi İçişleri Bakanı'nın... ...Tişleri Bakanı'nın haber verilmesinin Türkiye'nin 11 Eylül'ü olarak tanımladı. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkanlar... ...karşılığını en kısa zamanda güstil alacaklar. Bu bakanı suikastinde bulunan o. İşte bu da dün bulduğumuz anmanın üzerinden çıktı. Üç olaya bir baksana sen. Terör mü bu sence? Ha? Siz bu bakanın geçmişini araştırdınız mı? Bu üç cinayeti nasıl bağlayacaksınız birbirine? Ne oldu merak mı ettim? Abi sen geri mi döneceksin? Ya oğlum değişim var delil İnsanların adı Barış Görkem. Barış değil lan o. Celil Hancı. Vallahi Hancı yolcu ben anlam Orası beni ilgilendirmiyor. Ar Milletin böyle bilgilenmesini sağlasın. Nasıl yapacağım lan? Yılgın'la konuşalım. Hastacı kız yok mu? Bize yardım eder ya. Cezahibini de çok iyi anladım. Ne yaparsan ya, bu ülkede hiçbir şey değişmiyor. <gülüyor> Ulrike Hanım da Alman Polis Teşkilatı'ndan Hans Parchun cinayeti için gözlemci olarak geldi. Eyvallah. Sen yaptın değil mi lan bunu? Ha? Bitirdin lan cinayet bir oyunu. sen trafik. Ne oldu lan? Hayal Foto filme. Lan yeter, ne vurdunuz? Eda, sen de çocuk şubede görevlendirildin. Canım. Nasıl bırakma her sokaklarda? Ah baba nereydin müdürüm? Narkotiye. Ne? Ay tamam ceset meset görmeyin o bir tuhaf oluyor da... ...başka şeyler böyle ne yapın biz aralım. Barış Körkem dün gece altı hotele birden rezervasyon yaptım. Işte. İki yıl... ...ya da yanılmıyorsam iki kadar önce ilk film... Ee, çekilmişti seni kalbime gömdüm. Ee, o film açıkçası biraz e, dizi, uzun bir dizi versiyonu gibiydi. Yani çok sinemasal tatlar bulunmakta zorlanmıştık onda ama bugün e, zona giren e, Ankara yanıyor. E, şimdi sinema tarafını da e, ihmal etmemeye özen gösteriyor. E, açıkçası e, film amirimin yani Behzat hayranlarını fazlasıyla Memnun edecek bir film. Ee, iki ayakla yürüyor bir e ve birbirinin içine geçen iki ayağı var film. E siyasi bir cinayetle açılıyor. Orada basitçe e e işte açığa alınmış e durumda ve ikisi e bu siyasi başka bir cinayeti aydınlatmaya çalışırken onun o yaşanan siyasi cinayette bağlantısını buluyor. Veysat da işin içine dahil olduğunda e, gidereklerin derinleşen bir uluslararası komplonun partisi olduğunu fark ediyorlar. Zilin iyi tarafı e, bütün bu e, arka plandaki uluslararası komployu anlatırken e, temel meselesinden yani cinayeti çözme meselesinden uzaklaşmaya dolayısıyla... E, bu durum filmin savrulmasının da önüne geçiyor. E, Seyirci de bir yandan cinayetin, e, katil kim sorusuna odaklanırken öbür taraftan arka planda e, yaşananları da görme fırsatı buluyor. Şöyle güzel bir e, eskisi de var filmin. Yani aslında filmin senaryosu e, gezi direnişinden çok daha önce e, çek, yazılmış olmasına rağmen filmin konseptinde böyle bizim Haziran'da yaşadığımız o e, direniş filmlerini çok e, ...anıştıran e, sahneler ve durumlar da söz konusu. E, muhtemel ki filmin yapımcıları... ...filmi kurgularken... ...belli şeylere dikkat etmişlerdir ama... E, e, ...gerçekten filmin senaristi için... ...iyi bir öngörü olduğunu söylemek lazım bunun. E, ülkede yaşanabilecek bir isyan durumunu... ...aylar öncesinden görüp bunu senaryo tasla haline getirmek... ...ve onu filmin sonuna yerleştirmek de... ...önemli. Ee, belki şöyle bir uyarı yapabiliriz, ee, film e, biraz fazla küfür e, içeriyor. E, dolayısıyla belki çocuklarınızın bu küfürleri duymasını istemiyorsanız yalnız gitmeyi e, en azından onları yanınıza götürmemenizi tavsiye edebilirim. Onun için de e, Vesatçe, e, kökleri e, 12 Eylül darbesinden önceye dayanan bir intikam... Hikayesinin arkasında bugünün yaşanan uluslararası dengelerine de e, güzel göndermeden olan iyi çekilmiş, iyi oynanmış ve iyi akan bir film. E, haftanın görülesi e, yerli yapımlarından. E, hazır e, yerli yapımlardan söz açılmışken e, bir başka filme geçmek lazım. O da merak uyandırıyordu. E, Onur Ünlü'nün İstanbul Sin Festivali'nde en iyi film ödülünü alan Sen Aydınlatırsın gece isimli filmi. Ee, bilmeyenler için hatırlatmakta yarar var. Ee, filmin yapımcısı Eflatum film, filmi normal bildiğimiz anlamdaki dağıtım ağının içerisine sokmayı reddetmişti. O yüzden özel gösterimler de bugüne kadar film gösterildi. Ama şimdi yeni bir dağıtım modeli söz konusu başka sinema. Yani, e, bundan da biraz kısaca e, bahsetmek istiyorum. E, başka sinema belki e, bizim... E, Büyük salonlarda, ana salonlarda iş bulamayan, uzun süre vizyonda kalamayan önemli filmlerindesin. iyi bir çare ee, olabilirmiş gibi duruyor. 4 sinemada ee, filmleri döndürerek ve bir ay boyunca vizyonda tutmayı hedefliyor. Ayrıntılı bilgiler için başka nesilsinema.com adresine ve başka sinemanın Twitter, Facebook hesaplarına bakabilirsiniz. Ee, bu sistemde... E, filmi nerede, nasıl izleyeceğinize biraz siz de karar verebiliyorsunuz. Yani e, bir hafta ilk haftada filmi kaçırdığınızda vizyondan kalkma şansı e, ihtimali böylece ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla e, filmde yol sinemasında gösterilirken eğer karşıda Kadıköy yakasında oturuyorsanız onun renkse gelmesini bekleyip size uygun bir seans seçme şansınız oluyor. E, hem filmden uzun süre vizyonla kalmış oluyor hem aynı salon aynı anda birkaç filmi birden gösterip e, bütün yani açısından de kazançlı bir sistem gibi görünüyor. Umarım e, bu sistem oturur ve e, vizyon sıkıntısı yaşayan filmlerimiz e, bu salonlarda uzun süre kalırlar. E... Ben de sonunda ölecek olan birisin. Bu dünyanın derdini çözmesine imkan yok. Hiç olmasadık ya biz. Ne şey olacaktı o zaman? <gülüyor> ne, ne olacaktı lan? Olmasaydı ne olacaktı? Olmayacaktık. Kötüyüm ben. <gülüyor> değilim. İçilerim böyle gaz katı. İnanım ne? Cema. Ben daha önce özür demek için karısına şiir okuyan bir adamla karşılaşmam Bu tek başına yetmiyor mu? Yetiyor mu? Yarayla alay eder yaralanmamış olan. Bak nasıl da sararıp solu vermiş tanrıça kederlerden. Sen çok daha parlaksın çünkü. Sen tüm göklerdeki yıldızların ilki. Sen aydınlatırsın geceyi. Sen aydınlatırsın geceyi Gelirsek. E, film yine e, tipik bir onurlu filmi, e, kendi fantastik bir evren kuruyor ve asıl olarak. Ee, insan denilen yaratan Sufi taraflar ile uğraşuyor ee, Filmimizin karakterlerin işte duvarların içinden geçebiliyorlar eşyaları yönlendirebiliyorlar e, ölmüyorlar ee, bir sürü doğaüstü işte özellikleri var ama bunun filmde hiçbir önemi yok yani aslında bir tür onurunu ürünü e, sizi siz yapan ya daha doğrusu kamuoyu e, insanların gözünde sizi özel kalan özelliklerinizin yeteneklerinin hiçbir anlamı olmadığını. Temel noktada insan olarak herkesin aynı endişeleri ve aynı kaygıları paylaştığını anlatmaya çalışıyor. Bizim sinemamız açısından Onur'un sineması özel bir deneyim. Bambaşka bir şey deniyor onun de ve onu bir level daha üstte çıkartmış gibi görünüyor. Belki tek kusuru daha önceki filmlerinde de görüldüğü gibi kadın karakterlerin bir türlü e, filmde gelişememesi ve e, aslında bir karakter olarak filme damgalarını vuramamaları, e, onun filmlerini e, daha yukarıları taşıyamayan nedenlerden bir tanesi de bu gibi geliyor bana. Ama e, sen aydınlatırsın geceyi, e, başka sinema e, projesinin içinde yer alan dört salonda bir ay boyunca gösterimde olacak. E, bu sinema deneyimini kaçırmayın derim ben. E, şimdi kısa bir aradan sonra e, haftanın diğer filmlerine de bakacağız. da indameldiiz. Şimdi bu ikinci bölümde haftanın yüzüne giren diğer filmlerinde neler oluyor, neler yapıyor, bakacağız. Tabii hakikatin eee ve neler laşirlik kimisi hiç yok bir tort. Some believe that before the universe there was nothing. Wrong. There was it has I you my I Hatırlayacaksınız ee, Marvel Comic'in bu e, Spark Kahraman hikayesi e, birkaç yıl önce ilk kez sinemaya aktarılmıştı. Büyük ilgi görmüştü. Sonra Thor'u e, Geçen yıldır dediğimiz Avengers Yenilmezler filminin e, Kadrosu içerisinde de gördük. Orada da Oldukça iyiydi. Hatta e, Filmin e, Kötü, e, filmde kötü kardeşi Canlandıran, e, onun kardeşi de O Avengers'ın içine Girmişti. Yani o ikili aslında Sinemada tutan bir ikili oldu. E, bu filmin finalinden de Anlıyoruz ki bu hikaye devam edecek. E, bu kez Kahramanımız yine e, genel e, belirli hikayelerde olduğu üzere bütün evreni e, işte karanlığa gömmek isteyen kötü güçlere karşı kardeşiyle de bu kez işbirliği yaparak e, mücadele ediyor. E, aslında hikaye bildik zaten hani bu tür e, Spark Kahraman hikayelerinde ya da büyük Hollywood prodüksiyonlarında e, çok sürpriz ve değişik hikayeler bekliyoruz. Bunu e, beklemeyi bıraktık uzun süredir. E, merak ettiğimiz şey bunları nasıl anlattık. Ve anlatırken e, de e, diğer filmlerden farklı olarak nasıl sinemata, sinema tabları buldukları. E, burada bunlardan fazlasıyla mevcut işin öz, özellikle e, eğlence kısmı işin eski kısmını kıvamında tutmuşlar. Filmi e, sulu hale getirmeden eğlenceli hale getirmeyi başarmışlar. Aynı şekilde aksiyonu da durmadan akıyor. Yani bu türün sevenleri için e, haftanın iyi seçeneği eee Klişe tabirle sinemada hoşça vakit geçirmek isteyenler için e, Torf Karanlık Dünya haftanın e, seçeneği olabilir. E, onlar günün rahatlığıyla gidip <gülüyor> bu filmi izleyebilirler. E, şimdi kısaca e, bitirmeden önce haftanın diğer filmlerini de bir dinleyelim. E, <gülüyor> Basri ve Gaz usulü, hiç yok ki Büyük, çok şey vaat ediyor. Michael Douglas, Robert Daniel Kelsin ve Morgan Freeman'ın aldığı film bir tür yaşlı, yaşlı deneyim de orta yaş üstü hangover hikayesi. Yani dört arkadaş bir tür bekarlığa veda partisi için Las Vegas'ın yolunu tutarlar ve olaylar gelişir diye tabir ettiğimiz bir komedi denemesi ama e, iyi eleştiriler almadı ben filmi görme fırsatı bulamadım e, ama çok iyi eleştiriler alan bir başka film yine e, o da başka sinema e, salonlarında gösteriliyor bu konuda sizi e, tek, e, tekrar uyarmak isterim Frances Ha e, bu yılın en iyi filmlerinden bir tanesi olarak e, yine çıkıyor e, son dönemin parlak Amerikan bağımsız yönetmenlerinden Noah Baumbach'ın yönettiği e, film e, İtiskin normları ile başı dertte bir kadının hikayesini anlatıyor. Ee, yılın en iyi filmlerinden bir tanesi olarak kayıtlara gidecektir mutlaka. Ee, görmenizi tavsiye ederim. Ee, bir başka seçenek, bu hafta oldukça bol seçeneği olan bir film de e, Sandra. E... Fire, Fruitvale. <fifemin> to <gülüyor> bunu da çok bunu da görmek fırsatı bulmadım ama baktığım işte, arasında e, oldukça iyi eleştiriler aldığını e, söyleyebilirim filmin e, belki bu filme gitmeden önce e, biraz araştırma yaparsanız bu film ilgili eleştirileri ya da yazanları okursanız sizin için faydalı olur en, bu hafta iki tane de e, animasyonumuz var bir tanesi acimli gladiator diğeri kahraman ikili her ikisi de böyle hafta sonu çocuklarıyla e, birlikte sinemaya gitmek isteyenler için seçenek son olarak da yine e, haftanın <gülüyor> diğer yerli yapımını e, almadan geçmeyelim 2012 yılında Altın Koza'da yarışan e, Azize Ayşe filmim. Biliyor musun ben çocukken büyüyünce erkek olacağımı sınırdım. Bir gün kadın olacağımı anlayınca çok üzülmüştüm. İleride kaybedeceğim demiştim o zaman. Möbez Yardı Beyler İstanbul 5.70 kamerayla 24 saat gözetlenecek. Ellerin senin elin değilmiş gibi yap yalandın. Başka biri o. Ama ben de önemli bir şey yapmaya çalışıyorum. Neredeyse telefonu suratıma kapatıyorsun. Suratıma kapatmıyorum, belgesel çekiyorum. Yani ne belgeseli yani? Travesti bir çöpçü hakkında. Ne? Neyinin belgeselini çekeceksin Ayşen? Hanım mı diyorsunuz Ayşen? <gülüyor> Ayşe buranın gülü. Ayşe. Baskıdan aklımı yönetmiş vallahi. Evine Türk bayrakları asmış. Nasıl zararı yok? Öyle şarkı söylüyor. Sen yok pek az açık burdan diyor. Ben pek açık. Ben çalışıyorum. Bunun gibi daha bir tane daha gelmez. Komşular beni bu hale soktu. Ailemi rezil ettiler. O bu ülke ordumcularından on kat daha faydalı. Hakimlere yardım etmekte geçirdiler. Hadi gel. Bizim çevrede hep dindar dırlar korkudan. Hepsi namazını yazındadırlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toplumda herkes üzerinde cinsel baskı Herkes yalandan başka birisiymiş gibi davranıyor. Bir ...görünce onu atanın kim olduğunu anlayabiliyor musun? Anlıyorum tabii. Sağ ol dedik. Takıldın lanet gibi, yerize gidiyoruz. Lanetli mi? Kaşınıyorsun Elif. Başına bir bok geldiği zaman anlarsın ne demek istediğini. <gülüyor> ee, Ersel Ulus'un 10 e, yılda tamamlayabildiği film... E, ...arketlerindeki bir kadın... E, onu anlatıyor. Diyelim bir kağıt poplayıcısı olan e, Ayşe'nin hikayesini anlatıyor. Yarı kurmaca, yarı belgesel. <gülüyor> Tadında film. E, filmin kurmaca sıraslarında daha çok Sevci Çetin ve engin Altan Düz sahneleri olduğunu da hatırlatalım. E, bu haftalık bu kadar. E, bol seçenekli bir hafta. Umarım e, siz e, hafta sonu kendinize uygun seçeneği bulup ve e, sinemada ee, hoşça vakit geçirsiniz. Beklentileriniz karşılanır. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.